İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Emre abi. Günaydınlar. Günaydın Özdeş. Günaydın. Nedir haftanın ee, durumu? Haftanın durumu bir soru sorarak başlayabilir miyim? Çoktan soru sormuyorsunuz siz e, şeyde artık e, Ömer Hocam. Öyle mi? Soruları... Dikkat ediyorum dinliyorum dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> soru sorardım. <gülüyor> e, Editoryal yani siyasi karikatürciler basının yaramaz ve buzur çocukları mıdır? Elbette. Öyle midir? Peki öyleyse bile yani bu onları cezalandırmak daha doğrusu ne bileyim kulağımdan çekip okuldan atmak e, için bir neden midir? Tabii. Ee, öyle mi? Evet. O zaman programı burada sonlandıralım. Ben izin isteyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Otoriter yönetimlere uygun cevaplar, sorular ve cevaplar işte. daha Yani bir karikatür programında daha uygun ama, soru ama ve cevap bu, ne olabilir? Bu, bu yaramaz çocuk bir izleyici kitleleri var, okurları evet. var, takipçileri var. Hatta kimi zaman gazeteyi sırf onlar için satın alanlar bile var. Evet. Yani fakat işte sıklıkla son zamanlarda öyle gazetelerden kovuluyorlar, işsiz kalıyorlar. Neredeyse bütün dünyada artık bu gaz karikatürijilerin, politik karikatürijilerin, editoryal karikatürijilerin gazetelerden kovulmaları bir trend haline gelmiş bulunuyor. Bunu e, gazete yöneticileri, yönetimleri kimi zaman finansal yani maddi nedenlere bağlıyorlarsa da asıl neden e, çok daha farklı. E, rahatsız ediyor. Editefilen evet. karikatür fena halde rahatsız ediyor. Felaket Çünkü... bir durum aslında bu yani gerçekten. Evet. Yani e, mevcut sistemi rahatsız ediyor, otoriteyi rahatsız ediyor. Yani ben izin verirseniz bu hafta süremi Mustafa. biraz bu konuya ayırmak istiyorum. Tabi, tabi. Ee, geçen hafta çünkü yine yeni bir e, olay bu. Portekizli bir karikatürcü Vasco Gargalo ki karikatürlerini bu programda da anlattığım oldu. Ee, yine antisemitizmle suçlandı ve e, sosyal medyada bir anda linç edildi. İşinden de oldu tabii doğal olarak. Ee, aslında Gargalo e, bolca şey, ödüllü de bir e, karikatürcü ve e, Tanıyorum kendisini de. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında Strasbourg'da Demokrasi Forumu esnasında bir törenle ona yılın Karikatürü ödülü verilmişti. Kurye İnternasyonel Dergisi tarafından. Ben de oradaydım. Jüri başkanı da bu Persepolis çizgi romanının İranlı yaratıcısı hmm. var. Maliyane Satrapi. Evet. O başkanlığını yapıyordu. Sunumu da o yaptı. Ee, bu hafta, yani geçen hafta e, Kurye İnternasyonu'nun <gülüyor> açıklamasından okuduğuma göre Gargalo sosyal medyada linç edilince e, Gargalo'nun ödülü yaptığı bu çizim nedeniyle iptal edilmiş ve geri alınmış. Şimdi karikatüre baktım. antisemitik unsurlar var mı? Tartışmaya açık tartışılabilir ve tartışılıyor da. Fakat tartışılmayan bir şey var. O da Gargalo'nun karikatüründe tıpkı daha önce yine Portekiz'de Antonio Antunes ve İsrail de karikatürcü, abi karikatürcü karikatürlerinde olduğu gibi üçünde de aynı aktör yer alıyor. Kim? Benjamin Netanyahu. Yani Netanyahu'yu çizmeye kalktığınız anda şöyle bir tehlike beliriyor. Antisemit damgasını yemeye göz, göze almış oluyorsunuz. Ya yani bu İsrail'de de olsanız, da olsanız hiç... Sonuç değişmiyor. Yani İsrail'deysem ya Yahudi'ysem bu kez antisemit değil de kendinden nefret, e, nefret etme fiilini işlemiş oluyorsun. Evet, yani self hating Jew dedikleri. Fakat bu yalnız Netanyahuya bir durumda değil maalesef. Yani e, diğer kimi e, Trump da mesela bazı güzelleri e, çizmek. Mesela İtalyan ka, e, şey e, karikatürcü Marilena Nadia'nın karikatürünü anlatmak istiyorum. Ee, o Benjamin Netanyahu'yu çizmiş. Ee, Netanyahu iki elini beline dayamış böyle. Kollarını da dayılanan bir horozun kanatları pozisyonunu açmış. Ee, çatık kaşlı bir Netanyahu görüyoruz. Çok başarılı bir karikatür bu. Müthiş bir karikatür bence. Belden aşağısı yok. Ee, Bacakların yerinde ne var? Ee, büyükçe bir makasın bıçakları kondurulmuş böyle bacak yerine. Yürürken tabii altındaki gazeteyi de paramparça ediyor, kesip, kesip duruyor. Evet. Yani e, şimdi diğer ülkelerden sözü e, işte İşte Nicaraguan'ı Pedro X Molina. E, onun da karikatürünü anlattım e, bu programda. Veya sık sık anlattım Venezuela'da Rahim Asukhani. Şu anda Miami'de yaşıyor. Kaçmak zorunda kaldı. Bir Rus var. Deniz Lopatin müthiş bir çizer ee, Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı Putin karşıtı karikatürleri nedeniyle yani Putin'i karşıtı demeyeyim eleştiren karikatürleri nedeniyle şu anda Fransa'ya soyası olmuş vaziyette oradan çıkıyor İşte Çin'den Cezayir'den o kadar çok isim sayabilirim ki e, bunların da zaman zaman çizimlerini anlattım zaten programda bunlar ülkelerinden kaçarak yurt dışında işlerini bir şekilde sürdürenler ama bir de kaçamayanlar var. E, onların sesleri maalesef hiç çıkamıyor unutulmaya tamamen unutulmaya terk edilmiş oluyorlar Hindistan'dan bir örnekle devam edeceğim daha doğrusu Hindistan diyorum ama Keşmir'den ee, Hindistan ve biliyorsunuz Pakistan arasında 72 yıldır süren bir kriz var ve e, Keşmir'de yaşayan yani kriz tabi Keşmir krizi Keşmir'de yaşayan bir karikatürcü de adı Suhail Nakhşbandi Suayil Nashmandi, ee, evet. Suayil Naşbendi, e, bir mektup yazdı. E, Cartoon Israel Network International'a, kısaca CRI diye e, söyledi görüyoruz ondan. O mektuptan özetledim ben, kısa bir alıntı paylaşmak istiyorum. Bir yıldır Keşmir bütünüyle yeni dengiden yönetilen hükümet tarafından benzeri görülmemiş bir abluka altına alındı. Büyük çapta toplu tutuklamalar gerçekleşti. Ayrılıkçılar, iş adamları, avukatlar, gazeteciler, aktivistler, öğrenciler, binlerce genç ve hatta küçük çocuklar bile gözaltına alındı. Bu Nakşendir'in mektubundan özetliyorum. Ablukayı uygulamak için vadinin her köşesine askerler yerleştirildi. Hiçbir büyük bir açık hava hapishanesine dönüştü. Dünya ile irtibatımız tamamen kesildi bildiğimiz tek haber kaynağı devlet tarafından işletilen televizyon ve radyo istasyonları. Onlar da resmi propagandadan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sözde bağımsız basın resmi hakkın içinde kaldı. Gazete editörleri kayboldu. Güncel olarak uygun içerik bulduğuna rağmen bu süreçte tek bir karikatürün bile yayınlanmadı. Evimde mahkumum. Hem seçim de tutuklandı. Yönetim zaten önemsiz olan maaşını yarıya indirdi. Ben de bu sansüre karşı protesto eylemi olarak gazeteyi Nisan ayında bıraktım. Ama karikatür çizmeyi bırakmadım. Sırf çalışmalarımı izlemek için gazeteyi satırlanan bir izleyici kitlem de vardı. İstifa ettiğimde onlardan büyük bir tepki almıştım. Bu yüzden çalışmalarımı sosyal medya kanalları aracılığıyla yayınlamayı sürdürdüm. Maddi getirisi yoktu ama en azından editör onayı konusunda endişelenmeden fikrimi doğrudan ifade edebiliyordum. Ancak 5 Ağustos'ta meydana gelen olaylarla birlikte bu alanda kapatıldı. O zamandan beri internet erişimimiz yok. Evet, ben iki karikatür aldım e, programan Akşiden'den. Çok e, kısaca özetleyeceğim. Bir tanesi gazetesinin köşesini gösteriyor. E, köşenin adı Inside Out. Yani Türkçe'yi çevirecek olursak, içeride dışarıda mı? İçeri dışarı mı? İçeri dışarı, evet. İçeri yani... dışarı. Tepe taklak evet. yani Tepe taklak gibi de bir evet. yorum olabilir yani köşesinin başlığı bu evet. e, sürekli gazetessinde İşte bu başlığın altta kalede e, kendi karikatürlerini çiziyormuş son olarak yayınlanan karikatüründe boş bu kare sadece o kareyi terk eden e, bir kişi var koltuğunun altına da e, olduğu başlık bölümüne almış götürüyor. Evet. Karikatür bu kadar. Mesaj çok açık terk ediyorum diyor köşede. Ee, CRN'ya ya, yani e, Cartoon Israşı Network'e yolladığı mektubuna da bir karikatür eklemiş. Kendi e, e, sırf mektubu süsleme kapacıyla. Onu da aldım programa. Ucu kırık bir kurşun kaleme sarılı bir tel örgü. Aslında e, bu son karikatürüyle tüm dünya karikatüristlerin ortak da bile getirmiş oldu bir Te, anlamda. Tel, tel örgü de demek aslında e, haksızlık bile sayılabilir çünkü aslında artık jilet tel, e, evet, jiletli evet. Ama, tel örgü demek lazım bunlar. Evet, jiletli tel örgü. Şimdi bunlar moda zaten. Ve e, kuşlara karşı da kullanılıyor. e, Kullanılıyormuş ve o, evet o konuda da bir haber çıktı kuşları perişan ediyormuş tabi. Evet, şimdi tel örgüyle devam edeceksek biliyorum ama acınacak halimiz. Ee, korona virüsü dünyaya duyurduğu için sesi kısılmak istenen doktor Li, Li, ben Lang mıydı? Evet. Şimdi ee, hmm. çok büyük bir risk yarattı. Ee, onun ölümü tabii. Her ne kadar e, siyasi karikatür içinde yasaklanmış olsa da e, bir karikatür. New York Times'in haberinden e, ifade ediyorum. Weibo sosyal e, paylaşım ağa var. E, 100 milyonlar e, takip ediyor. Orada viral olmuş bu karikatür. Karikatürde ölen e, Doktor Lee'nin bir portresini görüyoruz. İmzada Kuang Diyao'ya ait. E, bu portrede doktoru yüzünü tam olarak göremiyoruz. Zira ağzını örten e, kısımda bir maske var. Hastalarını herhalde kendi ağzından saçınabilecek mikroplara karşı taktığı bu maske ee, normal maskelerden farklı. Üzerinde e, dikenli teller çizilmiş bunda. Çilet yok ama dikenli teller çitilmiş. Yani e, maskedeki tel örgü doktorun hastalarını sadece mikroplardan değil ağzından çıkması muhtemel yasaklı sözlerden de korumuş oluyor bir şekilde. Bugün programın başlarında bir yerde de ondan da bahsettik. Werner Yu diye bir Çin kökenli yazardı. Evet. Bu, bu olaya değiniyordu ve Çin'de ifade özgürlüğüne saygı olabilseydi azıcık. Bu ikinci salgın asla olmazdı. SARS virüsünü ortaya koyan doktoru da resmen tecrit etmişlerdi diyor bundan 2013 evet. 2003 yılında yani 17 sene önceki şeyde aynı şey oluyor gene ve daha da olacaktır evet. diyor evet şimdi e, konuyla yine ilintilir cumartesi günü Japonya'dan bir dostumla konuştum e, Norio Yamano diye bir e, karikatürcü dostumuz Türk e, Türkiye'ye çok geldi e, biz de gittik onu ziyaret ettik yerinde, elinde evinde. Ee, onun da kendine göre bir takip sistemleri vardı. Son iki karikatürü editörü tarafından e, reddedilmiş, yayınlanmamış. Şimdi bana Japonya'da yolladı. öyle mi? E, evet. Japonya'da mı? Evet, Japonya'da yayınlanmamış son karikatürleri. Ee, ki çok güzel de, hoş bir çizgisi vardır. Ee, yumuşaktır, yani çizgi olarak da. E, Düşünce tarzı olarak da yani şey de böyle sert de çok sert karikatürleri Bana yolladı ve sordu sizin ülkenizde bunlar yayınlanabilir mi diye. Baktım birinde Trump var diğerinde ise Xi Jinping var başka karakterlerdi Yani yayınlanır dedim yani bunlarda bir sorun görmüyorum dedim. Her ikisinin de konusu bu ara gündemde olan yine virüstü. Ben Xi Jinping'liyi kısaca anlatayım. E, Pekin'de e, yasak şehirin önündeki geniş meydanı görüyoruz. Meydanda ise yürümekte olan bazı Çinli vatandaşlar var. Hepsinin de doğal olarak ağızlarında e, maskeleri var. Maskeyle örtmüşler. E, ve hepsi de öksürüyorlar. Öksürürken çıkardıkları ses ise e, Japonca e, onomatopetsinde artık e, nasıl diyeceksek kon kon kon diye aksettirmiş bize. E, karikatürist. Yani Hı. Japonca da kon bize diye öhö ya evet. e, çizgi romanlarda falan da öyle yapıyoruz. Onlar kon kon diye yazıyorlarmış. E, şimdi e, görüyor işte bu kon kon diye öksürerek dolaşan kalabalığı önemli. Yine yüzü maskeli e, bu da ta siyah takım elbiseli bir kişi e, çizmiş. O tanıdık tabii. Çin Halk Cumhuriyet Başkanı Xi Jinping kendisi. O da öksürüyor. Ama onun çıkardığı ses bambaşka o Hong Kong diye öksüreceğini Hong Kong diye öksürüyor. Şimdi karikatür bundan ibaret neden yayınlanmadığını anlamak çok zor. Hakikaten çok zor. Olsa olsa ben e, Japon hassasiyetidir diye düşündüm. Yani gerçekten de facialara felaketlere karşı oldukça duyarlı bir halk e, bu tür konumların mizanı yapılmasını da e, bir, boş de karşılamıyorlar. Bir felaket Fakat, olarak görüyorlar demek ki. Evet, evet. Fakat o yandan yani dost Trump'ın ya da komşu başkan Xi kim de karikatürün çizilmiş olması rahatsız etmiş olabilir. Her Neyse kendisine marıyor e, arkadaşıma bu e, karikatürleri bize rahatlık taşırabileceğini e, ve hatta bir tanesini ben de dedi, anlatmak istiyorum dedim. Çok sevindi. E, Peki dedi e, basın organında da yayınlanır mı? E, yayınlanır tabii dedim yani neden olmasın ama sonra düşündüm yani hangisinde, hangi gazetede açık gazetede ha o da radyo <gülüyor> evet e, aslında bu, bu soruya tam anda en güzel yanıtı cumartesi günü e, Cumhuriyet Gazetesi'nin çizeri Zaten Temoçi'nin e, ciddiyet ekimde sayfasında e, çıkan karikatüründe buldum eee çok ilginç bir karikatür bu. Bu karikatürle yazılı basının içinde bulunduğu durum bence o kadar güzel ifade edilmiş ki. Karikatürde 11-15 yaş aralığındaki bir erkek çocuğunu görüyoruz. Arkasındaki arabaya bir an bakmayalım. Bu bildiğiniz tipik bir gazete satıcısı. Hani eskiden koltuğunun altında tuttuğu gazeteler böyle yazıyor yazıyor diye sokakta çalışan seyahat çocuklar vardı. Onlar kayboldu tabii yok artık. Aslında bu Kürt bilinen bir e, fotoğraf. Çok meşhur bir fotoğraftı. Yanılmıyorsam Samsun'da bir çocuktu. E, bu çocuk. Hı hı. E, o, onu e, çizmiş e, Zafer için, O çocuğu çizmiş ailem. Ve e, omuzun üzerinden geçildiği askı yardımıyla da gazete e, taşıyor. Öbür elinde de gazete. E, gazete'yi gösteriyor millete. Ama bir şey daha var tabi. İşte o e, kolları koltuğun altına e, aldığı gazetelerin yanı sıra kollarıyla da arkasından kendinden misli misli büyük tekerlekli bir el arabasını çekiyor. Bu tekerlekli el arabası ise neredeyse e, bütün büyük kentlerin sokaklarında görmeye aşina olduğumuz artık Büyük bir çuvaldan ibaret. Evet. Bu e, duvarda işte gaz çöp, çöpleri karıştırıp eee yarar malzemeleri toplayan, kağıtları falan toplayan çocuklar. Çoğunluğunda artık Suriyeli oldu bunların. buna alıştık bu bu, bu manzarayı görmeye çok alıştık. fakat işte bu karikatürdeki gazeteler aslında açılmamış balyalar. Gaz seba Balyalar açılmadığına göre hiç okunmamış ya da sakınmamış e, gazetelere olsa gerek bunlar. Yani yazılı basınımızın durumu da bence bundan daha iyi anlatılamaz gibi geliyor bana. Evet. Son bir karikatür, e, o da usta bir karikatürcümüz. E, Raşit Yakalı, o da basında yer bulamayanlardan maalesef. E, sosyal medyada e, paylaşmış bu karikatürü. Ben de o anla sonlandırmak istiyorum. Bir Kolaj yapmış e, Raşit Yakalı. Hafta içinde ulusal gazetelerde çıkan önemli haber başlıklarını birer kar topu, büyük kar topu şeklinde kesip e, kar bir dağdan aşağı yuvarlanmış. Yani Neye gönderme yaptığını anlıyoruz tabii. E, bir çiğ görüntüsünü oluşturmuş haberlerden. Bazı başlıkları şöyle okuyabiliriz. İşte, Pist sonunda yamaç olmamalı. Can biraz kurtarma bir tanesi daha büyük 14 yaşındaki anne bebeğini çöpe bıraktı şiir asadı yapılmalıydı Zafiyet, konusu. böyle e, başlıklar bu küpülleri birer, e, büyük kartopu şeklinde çiğ olarak yuvarlamış e, bir tanesini de küresel ısınma başlığı da var e, yani geçtiğimiz haftanın sonunda tepemize bir çiğ gibi yağdı bu felaket haberleri de maalesef bu şartlar altında kim gazete okumak ister değil mi Bence televizyon da izlenmeli zaten izleiyoruz. Kalıdı olacaklar diyorlar da kapatalım mı? hocam? Yo olur mu ya açık gaz kapanmaz. Peki o zaman o zaman karikatürümü seçelim haftanın karikatürü ben kapatacağım. Ee... Yok kapanmıyor tamam kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bence çok zor bu. Hepsi birbirinden iyi Evet ya. Yani. Süheyl Nakşibendi mi seçelim acaba? Köşesini terk edip giden. E, yani özetliyor evet. E, i̇mzasını evet, özetliyor. alıp çekip giden Süheyl Nakşibendi. Ben, e. ben de katılıyorum. Artık öz, özdeşimde katılma zorunluluğu doğdu. Evet. Peki o zaman. Demek, Benim gene de gönlüm demektir. biraz evet. doktor lide kalmıyor değil. Nerede? Ha Dr. Lee'de. Hmm, maskeli. Evet. Onu da kalenin içine koyabiliriz. Yok. Olmaz. Müdahale <gülüyor> olur değil mi? Evet. Olmaz. Evet. Kuang onun çizimi de. Yani bu, bu seferki seçimler hakikaten çok e, zorluydu. Evet. Ama galiba Suhey Nakşibendi'yi de kalalım. Ee, Nakşibendi'yi koyalım. Sesini duyuralım hiç Çünkü e, gerçekten de eee evet, ediyor isyan ediyor feryat ediyor daha Evet dönüşüm. yani dünyanın da en büyük kriz alanlarından bir tanesi şu anda evet. halihazırdaki Keşmir, Cemmu Keşmir'de yani gerçek bir şey, cer yani trajedinin büyüğü yani diyor onlara ses, ses vermiş olun. Peki izza çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri Açık Radyo program destekçisi olun